Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Engin Yüksel, Fahri Efe, Sedat Yılmaz 20. Bölüm Ali Ulvi Efendi, bir şey sorabilir miyim size? Buyur sor Molla Abdurrahman. Buhari Şerhi Ayni'ye ihtiyacım var. Acaba amcanız bunun için para verebilir mi? Ya da bu kitabı alabilir mi? <gülüyor> Amcam sadece bir imam. Molla Abdurrahman, istersen bu meseleyi daha sonra görüşelim. He? Ali Efendi, Molla Abdurrahman ne diyor? Biz sonra halledeceğiz amca. Kendisiyle o konuyu sonra görüşeceğiz. Mesele nedir? Mümkünse hemen görüşelim. Molla Abdurrahman buyur. Ee, Molla Abdurrahman'a Buhari şerhi aynı lazımmış. Babam zeki olun, fakih olun. Fakih demek anlayışlı demek, fıkıh demek, fehim demek. Hoca dediğin anlayışlı olacak. Molla Abdurrahman Buhara'dan kalkmış buraya tahsile gelmiş. O eseri bulabilseydi bana kadar gelmezdi. Bir hoca da iyi olmazsa olmaz. Ben birilerinden para bulabilirim ama Molla Abdurrahman bulamaz. Namazdan sonra bakarız amca. Bakalım inşallah. Kaç riyal olduğunu biliyor musun? Ee, kitapçılara sorarız. Mescitten çıkınca süratle eve gitti, geldi. Birlikte bir kitapçıya uğradık. O zaman gümüş riyaller vardı. Hiç tereddüt etmeden 150 gümüş riyali saydı, kitabı aldık. <gülüyor> Molla Abdurrahman pek sevindi. Bana dedi ki... Babam, Molla Abdurrahman bulabilseydi bana kadar gelmezdi. Bu da nasip meselesi. Fakih ol, zeki ol, anlayışlı ol. E sen ne yapacaksın? Allah büyüktür. Molla Abdurrahman'ı bana gönderen Allah karşılığını da verir. Neyimiz bize ait baba? Neyi biz hallediyoruz ki? Maşallah güzel bir bakış açısı. Amcam da dedem gibi kendisini cemiyete ve ilme vakfetmiş bir insandı. Alimler peygamberlerin vekil ve varisleridir. Alimlerden beklenen de peygamberlerden beklenen şeylerdir. Alimin kendisine ona göre çeki düzen vermesi gerekir. Bu yüzden Alimin yükü dağlardan ağırdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimleri uyarıyor, uyandırıyor. İlmi olan düşünecektir. Yahu ben peygamberlerin mirasını, vazifesini devralmış bir kimseyim. Neden ben kendi kadri kıymetimi bilmiyorum? Neden üzerime aldığım vazifeye Bulunduğum makama göre davranmıyorum diyecek, kendisini hesaba çekecektir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimlerin meclisleri ibadettir buyuruyor. Alimlerin meclisi kokucu dükkanına benzer buyuruyor. Amcanız hicret etmeyi istemedi mi? İstemez olur mu? Babam 1939'da hicrete niyet edip kalkınca amcam da niyet etmişti. Fakat maniler çıktı. Ona nasip olmadı. Demek ki amcamın Konya'da kalması gerekiyormuş. Bunun bazı hikmetleri varmış. Cenabı Hak bu kalışta büyük sırlar, önemli hizmetler gizliyormuş. Konya adına öyle de kendi adına nasıldır? Belki Medine'ye gelseydi şahsi adına güzel dereceler elde edebilirdi. Şahsi ve manevi füyuzat hislerinden fedakarlık etmiş oldu. Hacca gelenlerden amcamın hizmetlerini dinliyorduk. Hacı Veysade Mustafa Efendi İmam Hatip okulları için öyle güzel çalışıyor ki, bir gün Aziziye Camii'nin minberinde konuşuyordu. Bu mekteplere yapılacak yardım dinimizedir. Dinimizin ihyasınadır. Allah için gayret edelim. İmkanları tam değerlendirelim. İşte ben neyim varsa ortaya koyuyorum. Buyurun bu cüzdanım. İçinde ne varsa feda olsun. Bu da cübbem, onu da veriyorum. Şu an verebileceğim şey bu kadar. Olsa emin olun hepsini verirdim. O gün cemaat bir coştu, bir coştu ki sormayın. Veren verdi, veren verdi, veren verdi. Bir günde şu olayı anlatıyordu. Hazreti Bilal rivayet ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferine hazırlık yapıyordu. Sahabe-i kirama konuşma yaptılar. Ve sonunda getiren getirsin, getiren getirsin buyurdular. Herkes gücüne göre bir şeyler getirdi. Hazreti Bilal bir de kadınlar tarafına gidelim ya Resulallah dedi. Gittiler. Kadınlar neleri varsa vermeye başladılar. Bilal diyor ki... Eteğimi açtım. Bilezikler, yüzükler, gerdanlıklar, küpeler birikiyordu. Kenarda 10-12 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Fakir bir ailenin kızı olmalıydı. Bir şeyi yoktu. Annesinin küçükken kulağına taktığı küpeyi vermek için çıkarmaya çalışıyordu. Uğraştı, uğraştı, açamadı. Sonunda çekti, kulaklarını yırttı. Küpelerden kan damlayarak getirdiği eteğimi attı. Eteğim kanlandı. Amcam o hizmetlerde canının Sebi'yle dercesine gayret göstermiş. Konyalılar coştukça coşmuş. 1949 yılında hacca geldiğinde Mekke'de Kabe'yi tavaf sırasında karşılaşmıştık. Tavafta bir kenara çekildik. Ağlıyordu ve diyordu ki... Yavrum, bugüne kadar Resul-i Ekrem Efendimizin, yıllar sonra Habeşistan'dan dönen ve Hayber'in fethi günü kendisine kavuşan Hazreti Cafer'in söylediği sözü defalarca vaazlarımda, sohbetlerimde söylemiştim. Fakat bunun ne olduğunu, bir dostun dosta, bir sevgilinin sevdiğine, bir gurbet ve hasret hasretini çektiği kimseye kavuştuğunda neler hissedeceğini yaşamamıştım. Bilemiyordum şu an o duyguyu hissettim. O hazzı yaşadım elhamdülillah. Pek duygulandınız efendim. Ağlıyorsunuz. Yavrum. Sana bugün Mekke-i Mükerreme'de... ...Kabe-i Muazzama'nın yanında kavuşuyorum. Buralar... ...gözyaşlarının döküleceği yerler. Tavafa devam etsek? Edeceğiz yavrum. Gücümüz yettiğince daha tavaflar yapacağız. Seyyidina. Hazreti Ömer rivayet ederler ki Efendimiz veda hacında, veda tavafını yaptıktan sonra yanındaydım. Baktım ağlıyor. Beni görünce şöyle buyurdular. Ya Ömer, burada gözyaşı dökülür. Burada gözyaşı dökülür. Dökülür amca. Burada gözyaşı dökülür. Babanı da burada görmeyi ne kadar arzu ederdim biliyor musun? Şu anda babanın ruhu benimle tavaf ediyor. İnşallah Medine'de kabrini ziyaretimde bunu kendisine anlatacağım. İnşallah hocam, inşallah. Hadi buyur, şimdi tavafa devam edelim. Amcam gittiği davetlere fakirlerin gelmesini de isterdi. Onu davet edenler mutlaka fakirlerden kimseleri de çağırırlardı. Amcam onların her birine ayrı ayrı iltifat eder, gönüllerini alırdı. Bir derviş Hüseyin vardı. Yemeğe başlarken amcam ona sorardı. Derviş Hüseyin bu nimetlerin dilini ben bilmiyorum. Sen anlarsın bunun dilinden. Ne diyor bu nimetler? Hocam bu nimetler diyorlar ki Allah'ım bizler ne bahtiyan nimetleriz ki başlarken bismillah duyduktan sonra elhamdülillah diyenlerin midesine gidiyoruz. Allah muhafaza ya bir de meyhanede de meze olsaydık halimiz nece olurdu? Ya besmelesiz insanların kursağına girseydik? Ne mutlu bize ki Allah'ın ihlaslı kullarına hizmet ediyoruz diyorlar hocam. Ey ihvanı din. Hadi öyleyse aşk u şevkle yiyelim de Kemali afiyetle elhamdülillah ve şükrülillah diyelim. Amcanız merhum pek tatlı biriymiş. Davasının fedaisi, aşığı biriydi. Cemiyetin her ferdine, her zümresine, her teşekkülüne hitap ederdi. Kendini ve davasını sevdiren bir hali vardı. Tam bir Muhammediydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi akla getirirdi. Bir sohbetteydik. Talebelerinden biri sordu. Hocam, bir türlü nefsime hakim olamıyorum. Biraz çokça yiyorum galiba. Öyle mi? Aslan gibi ye, aslan gibi çalış. Aslan gibi ye ama aslan gibi çalış. Elim yolunda çalışmak, nafile ibadetten eftaldir. Bizim keramete ihtiyacımız yok mu? Kardeşim, bugünün kerameti hizmettir. Her taraftan tehdit, tazik gören mübarek, mukaddes dinin için ne yapıyorsun? İman ve İslam şuurundan mahrum kalmış kitleye ne faydan dokunuyor? Hususiyle gençlik için projelerin var mı? Çocuklara ve gençlere ne öğrettin? Ne kadar iman ve nur eriştirebildin? Bu işleri yapabiliyor musun? Başka keramet arama. Bugün keramet hizmettir. Efendim, günlük zikirlerimizi çekiyoruz. Namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Ramazanda oruç tutuyoruz. Bunlar yetmez mi insana? Canım... Evvradü eskar 1 iki saatte biter. Yeride daha 22 saat var. Bu zaman zarfında neler yapabiliyoruz? Ebedi hayatın azı, sınırlı dünya hayatında kazanılacak. Dünya ücret yurdu değil. Hizmet yurdu değil mi? Bir davet vaki olmuştu. Amcam camide bulunan hafızları, cemaat içindeki fakir ve garipleri de takmıştı peşine. Davet sahibi bizi sokakta karşıladı ama kalabalığı görünce biraz değişti. Amcam hemen söze girdi. Evet, sen beni davet ettin, ben de bunları davet ettim. Davet edilenin davet etmeye hakkı vardır. Korkma. Efendimiz bir kişinin yemeği iki kişiye yeter buyuruyor. Estağfurullah hocam. Yanlış anlamayın lütfen. Hendek günlerini hatırla. Cenab-ı Hak dilerse peygamberimizde gösterdiği mucizeyi Evliyaullah'ta keramet olarak gösterir. Kızımın pişirdiği yemek bize de yeter, bunlara da yeter. Şunlara da yeter, onlara da yeter. <gülüyor> hocam şeref duydum. Ben ondan değil, bunu daha önce akıl edemediğim üzüldüm. Benim Noksanımı tamamladınız. Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurun lütfen. Şöyle geçin Buyurun buyurun. İnsanın misafirlerini güler yüzle karşılaması, yedirdiği yemekten verdiği ziyafetten daha hayırlıdır. Daha iyidir, daha hoştur. Allah razı olsun hocam. Bir de şunu düşünün. Hem yemek yedirir, ikram eder, izaz eder ve hem de misafirlerini gülerek karşılarsa ne olur? Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Yavrum, güler yüzünle ruhumuz doydu. Yemeklerinizle de midemiz doyacak elhamdülillah. Amcamın yanında götürdüğü fakir ve garipler... ...aslında fakir değil, doğudan sürgün edilmiş kimselerdi... Asil, iffetli, nezih, izzetli insanlardı. Hane sahibi o gün yemekten sonra bu misafirlere birer bahşiş vermeye kalkışınca bir an tereddüt doğdu. Biz hafız değiliz filan demeye kalkıştılar ama işi Hafız Zekai Efendi toparladı. Çekinmeyin kardeşler, verileni reddetmeyin. Hane sahibi davetine icabet edip yemekleriyle dişlerimizi yorduk diye diş kirası veriyor. Diş kirası. Dedem vefat etti. Biz Medine'ye hicret ettik. Yapılacak hizmetler hep amcamın üstüne kalmıştı. Yetişemiyordu. Vefatından önceki sene 1959'da Konya'daydım. Kuşluk vakti. Amcam bastonuna dayanarak gelmiş. Küçük biraderim Ziya da orada. Karşılamış elini öpmüş. Amcam Ziya'ya demiş ki... Babam çok yorgunum. Biraz yatsam iyi olacak. Sen gelenleri biraz idare edebilir misin? Öğle namazına kadar azıcık dinleneyim. Öğleden sonra bir sürü iş var. Olur mu? Olur amca. İdare etmeye çalışırım. Gelenlere ne diyeyim? İdare et işte canım. Gerekirse bazı yerlere sen gidiver. Peki amca. Buyur sen dinlen biraz. Her tarafım nasıl ağrıyor bir bilsen. Hakikaten heder olan amcam biraz istirahate çekilmiş. Birader nöbet bekliyor. Dayım gelmesin mi? Arabadan inmiş. Hocam neredeyse ya? Mühim bir vazife var. Ne yapacaksın dayı? Ne vazifesi? Komşularımızdan hodakacı acı İsmail Efendi var ya. Ne olmuş İsmail Efendi'ye? Bir değirmen daha yaptırdı Bugün açılış yapacak Onların değirmeni yok muydu Vardı ama şimdi ortak bir tane daha yaptırdılar Buğdaylar geldi Değirmenin faaliyete geçmesi için kurban kesilecek Dua yapılacak Hocam lazım acele Dayı amcam çok yorgun Az önce geldi yattı Sen benim geldiğimi söyle dayanamaz kalkar Hadi ver. Amcamdan istenen ne? Ne diyeyim? Dua edecek canım sadece dua edecek Dayı eğer iş duaysa Ali Ulvi abim içeride Yeni Medine'den geldi Onun duası daha makbul olabilir Ona götürsen Hocam gelemez mi? Gelebilecek gibi göremedim ben ee, Ne yapalım? Ali Ulvi gelsin öylece Bana haber verdiler Abdest aldım hazırlandım İster istemez gittik ne vardık Koç hazır, her şey hazır ama kasap yok. Tam iki saat kasap bekledik düşünebiliyor musunuz? Böyle bir durumda yaşlı ve hasta amcam ne yapsın? Gerçekten zor durumdaymış. Herkese yetişebilmek mümkün değil. Öyle oldu biz hala kasap bekliyoruz. Ha geldi ha gelecek derken dayıma döndüm. Dayı, amcamı getirseydik ne olurdu düşünebiliyor musun? Ah sorma, bir hayli mahcup olacaktık. Yahu şu kasabın yaptığına ne demeli? Koç kesmek senin elinden gelmez mi dayı? Sıva kollarını, çek besveneyi, korkma. Aslında birkaç kere kestim ama... Biz açılışı yapalım, kasap gelince yüzer parçalar. Hadi dayı, göster kendini. Ben de duasını yaparım. Hadi sıva kolları, hadi. Eh... Sivarda bir aşçıdan bıçak getirdiler. Dayım Bismillahirrahmanirrahim dedi, kesti. Duasını ettik, değirmen çalışmaya başladı. İmkanları çoğu zaman doğru kullanamadığımız bir gerçek. Büyük eserler bırakabilecek bazı kabiliyetleri basit işlerde heder ediyoruz. Amcamın bir satır yazısı yok mesela. Oturup yazmak lazım ama bunun için de zaman gerekli. Zenginsin der maldan, yiğitsin der candan ederler. Gerçekten halka faydalı olabilecek insanlar kendilerini halkın sevkine ve insafına terk etmemeli. Çoğu zaman değerleri kaybettikten sonra anlıyoruz ve iş işten geçmiş oluyor. Oysa dedem de, amcam da, babam da hayatlarında vakit konusunda pek titizdiler. Amcam anlatıyor. 20. Bölümün Sonu production.